Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves ve selam ala seyyidin evveline ve'l akhirin Seyyidina ve senedina Muhammed ve alihi ve sohbetihi ecmaîn. Fe men keb ile ihsanin ilayhi mittiîn amma bade fakleme eyehl ikbwan fa ina iftal al hadis kitabullah iftal al hediye hediye sallallahu alaihi ve kıl muhtesebidat ve kıl bidatın zalalet ve kıl zalaletin sahibi halidar mu bısanı al mutasılın nabi veril iddia ve yakinun ve meşrasi mihavâ sana karat yudullâh imâ kâvâh ve el-kemâ kâvâh Aziz ve muhtelam kardeşlerim allah Teala Zâhûnî Hazretlerinin selâm rahmeti rahmetlik etmesi ihsanı ve itham dünya ve ahiret ve menzinin <gülüyor> olsun Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadîs-i şerifesinden o bir bahşesinden bir demem Oku, okuyacağız Allah izin verirse. Bu hadisi i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce buyurun. Efendimiz'e saygımızın, sevgimizin, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere onun ruhu parkına hediye olması için ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olması için sâir enbiya ve nürselin ve cümle evdâullah ve mukarrabinin, mukarrabinin ve haseten ünret-i Muhammed'in mürşitleri olan Saadet ve Meşayir-i Teruk-ı Aliye'mizin ruhlarına hediye olması için şu okuduğumuz hadis kitabını yazmış, teclif etmiş olan Gümüşahin ve Ahmet Siyahattin Efendi hocamızdan ruhu için kendinden feyz aldığımız Mehmet Zahit Kutbü Efendi Müzgün hocamızdan ruhu için bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan hadis alimlerinin ve razilerinin ruhları için bu bendeleri fethetmiş Fatihlerin, Gazilerin, Şehitlerin, Mücahitlerin ruhları için, Sinnâ ak, ah, hayrat ve hasenat sahiplerinin ve içinde bulunduğumuz şu caminin yapılmasına, yaşamasına, ayakta durmasına, içinde ibadet edilmesine vesile olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerbet dinlemek üzere. Efendimiz'in muhabbetinden, ibadete rahatetinden, laşır, buraya toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ağzınıza düşmüş, bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına şu mübarek Cuma akşamında bir hediye olması, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızası uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir fâtiha, üç itaat şerif olayalım buyuruyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Metnini mukaddemeden okumuş olduğumuz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, İsa bin Meryem aleyhisselam validemizin oğlu İsa aleyhisselam kendi yemişği alalma. Suyun üzerinde yürüdü. Peygamber mucizeleri var. Su üstünde yürüdü. İncil'in tahrik olmamış ayetlerinde bu yazılı. Suyun üzerinde yürüyebildi. Güzel. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, وَلَاوْا اِجْدَادَ يَقِينَ Eğer yakini daha ziyade olsaydı, لَلَّ hava, Havada da yürüdü. Yani suda yürümek değil, havada da yürüdü. Şimdi, burada Şahsik Gümüşhaneli Hocamız Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri her pe Peygamber'e aynı imkanları vermemiştir. Dereceleri, islamları, ikramları farklıdır, <gülüyor> mucizeleri farklıdır. Her ve verilen kutuplar farklıdır. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e her şeyin en fazlası, en büyüğü, en toplusu verilmiştir. <gülüyor> en çoğu verilmiştir. Ötekilere tek tek verilenlerin topu topluca verilmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz'in şerefinin bir efendim, neticesi olmak üzere onun ümmetinin öleması Beni İsrail'in peygamberleri gibi. Yani daha önceki ümmetlerin Peygamberleri devletine mertebe olarak yükselmiş Peygamber Efendimiz'in ashabından kimseler vardır. Peygamber Efendimiz'in ashabından ve etbaından yani kıyamete kadar gelecek olan etbaından o kerametler kendisine ikram olunmuş kimseler vardır. Muhterem Kardeşlerim, selamet sözü üzerinde bu vesile ile biraz durmak isterim. Malum peygamberlerin göstermiş oldukları Halukul ade hadiselere insanları aciz bıraktığı için mucize adı verilmiş Allah Allah diyor, pes diyor yani. Düşmanları, düşmanlarının kollarını, kanadıklarını kırıyor, artık onun peygamberliğine itiraz edemeyecek bir hale geliyorlar. Ama görüyorlar ama de inat edenler olabiliyor. Nerede inat edenler oluyor? E bu cehili Efendim harte yatırmış da üstte çıkmış çıkmıştı? Abdullah bin Abbasıdır, Allah ﷻ hala inadından vazgeçmiyor. Yüksek yere çıkmışsın diyor. Resmen oturmuş ettiysen hala aşağıdan alaycın. Siz evet, kapası keseceğiz. <gülüyor> çok yüksek yere çıkmışsın diyor. O kelime işaret getiriyor teklif ediyor. O çok yüksek yere çıkmışsın diyor anlatıyor. Yani bu insanların Allah nefsine esir olmamış. İnsan nefsine esir oldu mu? Inadından vazgeçmiyor. Bu nefsi nasıl yapacağız da nasıl kurtulacağız bu nefisten bilmiyorum. Ebu Talib, Talib Efendimiz'in amcasıydı. Ona baktığı için Peygamber Efendimiz seviyordu kendisini. Efendimiz vefalıların vefasıydı. kendisine yaptı, yapılan iyilikleri unutmamıştı. Eski kendisine böyle yardımı olan herkese olduğu gibi Ebu Talib'e de iman teklif etti. Dedi ki, vefatı döşeğende yapmışken, yani artık vefatı demek, yani o döşekten kalkamayacak, vefat edecek. O ölüm halinde yapın. Ey amca La illallah Muhammedun Resulullah, de de sana şefaate yüzüm olsun Rabbim'in saygında. Şefaat edebileyim. Hadi şu sözü söyleyiver. Ömrümün ahirinde Ebu Talip ölümden korktu da iman getirdi dedekmem dedi. Ya desene ne olacak? deseler ne olacak? Varsın desinler. İnsan öyle biliyor. Yani arkasından ne derse desinler. Yani doğru ol bildiğin şeyini yatsana. Biliyorum ben senin her peygamber olduğunu ama arkamdan böyle ölümden korktu, demetmem dedi. Korktu değil arkasından bile ne olur? Varsın desinler. İstersen desinler. Ne Çıkardı yani ama işte diyemem. O üzerine Efendimiz şöyle eliyle şöyle başından ayağına kadar şöyle bir mehretmiş. Maksadı peygamber Efendimizin elinin değdiği yere cehennem adeti diyemezsin. Mümkün değil. Diyemez ama Allah-u Hazretleri unutturuyor gene, yapacağı hıfını yerini bulacak. Allah'ın u Hazretleri cehennemde ona öyle azap verecekmiş ki, ayağının tabanında ateş verecekmiş, beyni o ateşin hararetinden kaynayacakmış. Evet, Peygamber Efendimiz'in elini dendiği yere ateşleyemiyor ama, öbür taraftan yine olan oluyor. Allah bizi nefislere esir etmesin. Şu dünyanın efendim, fani alkışları, insanların fani beğenmeleri, Dünyanın fani efendim paraları, pulları, bu dünyanın kaymakları, börekleri, vasılamaları, hepsi geçer. Hepsi geçer ve görüyoruz. Allah gözümüzün önünde de numuneler gösterip duruyor başka ülkelerin şahları, e, diktatörleri, yıkılıp yıkılıp gidiyorlar, devrilip devrilip gidiyorlar. O da gidiyor, o da gidiyor. Ne olacak yani? Ömür nasıl o olsa gidiyor. Allah bizim ömrümüzün yolunda,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 Nedir bu İran'ın bu işte inadının bir makul sebebi var mı? Ne olur yapma. Hadi sen etsin ama ben Allah'a bıraktım seni. Ben sana uymuyorum deseydi kıyamet mi kopardı yani? Hayır kıyamet kopmazdı. Gülgülü olurdu ortalık. Şimdi kıyamet kopuyor. Şimdi kıyamet kopuyor inadına. İki taraftan da ölen var Hep alıştığımız misal hep aynı şeyleri veriyorum ama insanların bu nefesleri yola gelmiyor. Çok zor yola geliyor. Onun için bu büyük düşmanın büyüklüğünü ve zor yola geldiğini bilip Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Ve bu taraftan Afganistan'a yardım etselerdi. Afganistan da kurtulurdu. Türkistan da kurtulurdu. O kadar silah Afganistan'a gitseydi. O mücahitler huu, dağları devirirlerdi Ruslan'ın üstüne. Silahları yok. Kendileri dağın kenarında ateş yakıp kurşun döküyorlar. Kaçma yapıyorlar. tüfekle öyle şey yapıyorlar. Bir Rus birliğine hücreyecekler de silah harcayacaklar da çarpışacaklar diye uğraşıyorlar. İslam haleninde para mı yok? Para var ama... İslam aleminin zengin ülkelerinin zalimleri <gülüyor> dağları ortaya yerinden kesip üstünü düzeyiz, üstüne saray yapmakla meşgul oluyor. Nefis, ona da o nefis onu yaptırıyor. Ee, nasıl gidecek rastomuzun hızına, nasıl cevap verecek? Nasıl cevap vereceğiz? Bizim de her birimizin, kim bilir bir de kusurlarımız var. Ben buyurdum, buyuruğumu tutmadın derse Mevlam, ben ne cevap vereyim diyor Yunus. Biz cevap vereceğiz.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 sonunda pişman olmayacağımız bir ya gidelim, ömür ya daha gidelim diye millet. Allah'ın izniyle bu kimse azalıyor. Kardeş Adem'den kardeşlerimiz Adem annesi ömür çürük ömür çürük geçirip sonunda pişman olmadan oh fiatı çok şükür müsterih senin yolları yürüme. Elhamdülillah. Sana geldiğinden de memnunum ya diye isteye isteye gitmek, böyle semet bizlerini ala ala gitmek nasıl gelir? Elmâ uzza'l cezâi ma uzza'l belâi. Ve kadmetul ulâ. Ve inne'llâhe izâ habba kâne litelâh. Semâ rabbiyetelehü nuzâ ve men sakha, istakhase. İkinci hadis-i şerif kelime-iyle diye tavsiydi edildiği Hazreti'de de olan bir hadis diyoruz. Enes radıyallahu ahten. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına muamelesinin bir kanununu bize burada bildiriyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz İnne ızzanel ceza mea izzanul bela İnsanın gelen felaketin, musibetin büyüklüğü ile mütelasittir. Ne kadar büyük sıkıntı gelirse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 Varlıktan daha yokluktan daha sıkıntılı bir durumdur. Yani insanın varlığı var, her şeyi var ama gönlünde bir sıkıntı var, bir türlü gitmiyor. Böyle bir boş hayat. Elinde bir sürü nimet var, hayatın kıymeti yok. Amerikalılardan birisi vardı, meşhur bir artistti, adını unuttum. Milyonlar kazanmış, hayattan hiç tat almamaya başlamış. Binmiş arabasına, son sürat ondan sonra intihar etmiş. Yani... Hani bizim şu peşinde koştuğumuz paraful var ya, yani onu kazanınca ne olacak? Diğerince bir milyar da sana çıktı piyango'dan. ne olacak? Acaba mutlu olacak mısın? Hiç de parayla ilgili değil bu mutluluk. Onun için, bilin ki Allah'ın sevgili kullarına sıkıntı daha çok gelirdi. Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz sıkıntı ve sıkıntıya sabrı ve kazandığı dereceler dar bu mesele olmuştur, dillere destan olmuştur. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki arkasından, yani bela gelir, iyi kula, makbul kula, kula bela gelir, ceza gelir, sıkıntı gelir, üzüntü gelir, musibet gelir ama arkasından mükafat çok olacak. Sab şartı ne? sabır. Sabrın da bir şartı var. İnne sabra demek ve sabra inne sadmetil ulâ. Sabır darbenin ilk geldiği zamanda olandır. İlk anda sabredebildiği zaman Sabrın intafatını alır. İki gün geçmiş tamam ben sabrediyorum. Hayır sen sabretme. Fela geldiği zaman açtın ağzını, yumdun gözünü. Neler söyledin neler. Ne edepsiz laflar söyledin. Ne, ne Allah'ın gücüne gidecek işler işledin. Ne acayip reaksiyonlar gösterdin. Hani nerede kaldı senin Müslümanlığını hiç sabretmedin. <gülüyor> neler neler söyledin. Bunu be, bula bula beni mi buldun ya Rabbi. Ne mi bula? Olacak iş mi?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 Peygamber Efendimiz bir kadının yanından geçiyor, yanında sahabesi var. Kadın saçını başına yolluyor, bir felaketle uğramış. Feryat, figan, bağırma, çağırma, ileri deri. Yanına kadar gitmiş Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Ya hatun, sabır ilk darbe geldiği zaman olur. Ey filanca demiş, sen benim başıma ne belalar geldiğinde, büyük sıkıntılara uğradığından haberdar mısın, aklın başında mı, ne, nasıl söylüyorsun bunu, neler dediyse. Efendimiz basmış, bir laf almayacak anıyor. Ve sizce yürüyüp geçmiş gitmiş. arkadan sahabesinden o gruptan olan birisi gelmiş, kadına demiş ki seninle konuşan bu zat-ı muhteremin kim olduğundan haberim var mı senin? Ne demiş. Bu demiş Hazreti Peygamber. Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öyle mi? Peşinden koşmuş hemen. Koşmuş yetişmiş. Ya Resulallah kusura bakma, edepsizlik ettim. Sizin Peygamber Efendimiz olduğunuzu bilememişim, bilemedim ondan böylesi. Diyor ki sabır ilk vurduğun vurduğu zamandır.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 Sabır, ilk darbenin geldiği zamandadır. Ve innallâh illâ ehabbe kavmen iptelâhum. Allah bir kavmi severse, onları müptela eder. Belalara uğratır. İmtihan eder. Sıkıntılara düşürür. Sevdiği kavmi. Sevdiği insanı. Rahmetli büyüklerimiz anlatırdı. Çok veli, makbul kullardan birisi ömrünün ahirinde vefat edecek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 Efendim, olmadık mevsimin o mevsimde olmayacak olan bir meyve istemiş canım. Diyelim ki efendim yaz gününde kış meyvasını istemiş veya o beldede de olmayacak bir meyva istemiş. Aman getirim buna yetiştirin diye emir olmuş. Melekler getirmişler. Onu da zıkkımlanmış. Onu yemiş öyle olmuş yani. O zamanın peygamberlerinden bir tanesi demiş ki ya Rabbi ben bu işi hiç anlayamadım. O sevgili kuluna bir su içirmedim. Bu düşmanına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 Efendim, Çoluk çocuğuna gelebilir. Sabreder. Ya Rabbi, bunu sen şey yaptın. Şifa ister mi ya Rabbi? Beni kurtar ya Rabbi diyen yani dua eder. Dua ettikçe samimiyeti artar. Kulluğu ilerler. Duasının kabul olduğunu gördükçe derecesi, efendim yakınlığının derecesi artar. Ee, Allah'ın sevgili kularından olur gider. Femen radiyye felehur rıda. Allah müptela ettiği zaman razı gelene Allah'tan da rıza olur. Allah'ın rızası gelir. Bu kulun benim sıkıntılarıma dişini sıktı, sabretti, bir şey demedi, ben de ondan hoşnutum razıyım. O benim hükmüme razı geldi. Ben de okulumu sevdim, ben de ondan hoşnut, razı oldum buyurur Allah-u Teala Hazretleri. Ve men sakata telahüs sakatır. Kim de kızarsa, o mı gelecekti başıma bilmem ne diye feverane eder de isyan ederse, ona da Allah'ın gazabı, kızgınlığı gelir. Rabbimiz imtihanları, imtihanları uğratmasın, zayıf kullarız. Halimiz ortada ilk gün talebesi gibiyiz. Öyle yüksek imkanları nasıl başaracağız? Bize kolay sorular sorsun yapmamız. Kolaylıkla şöyle onları cevaplandırmak nasip eylesin. İnne alekesselame tahiyyetül mebda. İza lake ye ahadukum ekhaqu felyekul eselamu aleyküm ve rahmetullah ve Üçüncü 3. hadisi şerif selamlaşmayla ilgili geldi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve aleyke selam tahiyyetül mezdadır. Yani bir kimseye aleyke selam diye bu tarzda selam verirsen aleyke selam diye selam verirsen bu ölülerin selamıdır. Ölülerin selamıdır. Doğru selamlaşma nasıl olacak? Feiza ve idala kı birimiz bir Müslüman kardeşiyle karşılaştığı zaman desin ki esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sizlerin üzerinize olsun ve rahmetullahi ve bereketühu ve rahmeti de, bereketi de üzerinize olsun diye çoğul sigasıyla söylesin. Yani senin üzerine olsun diye değil de sizin üzerinize olsun denilecek. Tabi burada bütün Müslümanlara dua var. Bütün Müslümanlara dua var. Yani Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden biliyoruz ki, benim tahminime göre böyle buyurmasının sebebi ben kendi aklımca izah etmeye çalışayım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Müslüman'ın Müslüman kardeşine onun olmadığı bir yerde, gıyabında yaptığı dua reddolmaz. Müslüman'ın Müslüman'a, o yüzüne karşı değil. Gıyabında yaptığı dua reddolmaz. Bu gösteriş için yapmıyor bu duayı, kendisi olmadığı halde karşısında gene yaptığı duayı diye herhalde oradan kabul ediyor.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 Böyle selamı bu tarzda yapma gayret edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Üçünü de söylemek iyi olur. Efendim, e, bir söylerseniz on, iki söylerseniz yirmi, üç söylerseniz otuz hasene kazanırsınız. Söylemenin miktarına göre sevap çok olur. Dördüncü hadisi şerif. Muhterem kardeşlerim, tabii arada söylenecek çok sözler olabilir. Onları bazen atlıyorum. Bazen de sonradan hatırıma geliyor.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 ahirette de. Yani dünyanın kurtuluşu ne olacak? 70-80 yıllık ömürde ahirette de kurtulur. Onun için bu sevgiyi mükemmel yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Dördüncü hadis-i şerif cehennemle ilgili. O da Tirmizi'de Hasan'ın Sahihun diye bildirilmiş bir hadis-i şerif. İnne gılaza cildel kâfiris neyni ve erbaîne zira'en bizira'î cebbar ve inne dırsehu nislü uhudin ve inne mescidi sahmin cehennem ama beyne Mekkete ve Medine. Cehennemde her şeyin ebadı büyüyecek. Ölçüleri büyüyecek, azametlenecek Bu görüyor ki Peygamber Efendimiz bu sahih hadis, hasem hadisi şerifte, kafirin derisinin kalınlığı, derisi, kafirin derisinin cildinin kalınlığı cehennemde. 42 zira olacak. 42 zira. Zira bir kol boyu demek. Herhalde 60 küsür santim falan olsa gerek Allahu alem ama dünya zira ile değil bir zira ilk cebbar. cebbar olan Allahu Teala Hazretlerinin ölçüsü olan zira ile 42 zira olacak. Sadece devresinin kalınlığı. Kafir büyüyecek yani. Cehennemde öyle azabı çok görsün. Bütün yüreklerinden, bütün satırlarından görsün diye. Ve inne dırsahu misli uhudin. Bir azı dişi ağzındaki Uhud dağı kadar büyük olacak. Uhud dağı kadar büyük olacak. Ve inne meclisehu min cehennem. Cehennemdeki oturak yeri. Oturduğu yer. Mabeyne Mekke tevel Medine. Mekke ile Medine arası kadar büyük olacak. Koca azametli bir şey olacak. Her tarafından cayır cayır yanacak. Katranların içinde, azapların felaketler içinde. Bir alamet bir şey olacak yani. Allah ce cehenneminden azat eylesin. Lütfu ile cennetine dahil eylesin. Hem de ilk girenlerle. İnne Fatimete afsanat tarcaha tahallama Allahu ve dürriyetha alen Taberani'den ve daha başka kaynaklardan müstedrekten efendim <gülüyor> Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etmiş, oralara kaydedilmiş ve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 Allah onu haram kıldı ve zürriyeteha ve ondan gelen neslini haram kıldı alemler, cehenneme. Yani o güzel ahlakı sebebiyle, o namusta timsar olma, olma derecede yüksekliği, patlılığı sebebiyle Fatıma el-Betüldür lakabı. Fatıma el-Betüldür, Meryem validemizin de Betüldür lakabı. Allah hem Fatıma validemizi hem de zürriyetini cehenneme haram kıldı. Yani onun soyundan gelen pak nesep efendim şerifler cehennemde yanmayacak. Şimdi kaynaklarda bir tanesinde sahih diyor. i̇bn Cevzi isimli alim de o hanbeli şeylerindendir. efendim Alimlerindendir. Birazdan aşırıdır. Kaşları çatıkça bir adamdı. Tarihte yazıldığına göre bu hadise mevzu demiş. Ama hocamız da, yani şu müşahayeli Ahmet Siyahattin hocamız da arkasında diyor ki, böyle demiştir ama velem yusip. isabet etmemiştir, doğru söylememiştir diyor. Yani haklı değildir sözü diyor. Şahitleri var bu işin. Başka yerden delilleri var diyor. Elbette Peygamber Efendimiz'in o mübarek pakize şeyi Kızı cennete girecek. Cennet hatunlarının efendilerinden olacak. Biz yürüyeti de tabi o yolda yürüyenler de öyle. İnne fücurel mer'etil facireti ke fücuri elfi facir ve inne berrel mer'etil mümineti ke ameli sebe'yle sıddika. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ım adam. Kadının kadının iyi olmasının faydası, kötü olmasının felaketini anlatan bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki, inne fücurel mer'etil facireti. Facire bir kadının fıskı fücuru. Yani kötü huylu, edepsiz bir kadının edepsizliği, günahkarlığı, efendim ne gibidir? Ke elfi facirin. Erkeklerden bin tane facirin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 İbn-i isimli alim de o şeylerindendir, efendim alimlerindendir. Birazdan aşırıdır, kaşları çatıkça bir alandı. Ee, tarihte yazıldığına göre. Bu hadise mevzu demiş. Ama hocamız da, yani Gümüşay Ali Ahmet Siyak'ın hocamız da arkasında diyor ki, böyle demiştir ama verenmiştir. İsabet etmemiştir, doğru tanınmıştır diyor. Evet haklı değildir sözü diyor. Şahitleri var bu işin başka yerden delilleri var diyor. Elbette Peygamber Efendimiz'in o mübarek partize, şeyi, kızı cennete girecek. Cennet hatunlarının efendilerinden olacak. Hücür'ü tabii, O yolda yürüyenler de öyle. İnne fücûrel mer'etil facireti kefücûri enti facireti ve inne Badr el-Malik el-Ma'mun'un ka'meli 70'sika İbn Ümer radıyallahu anhum aleyhüm. Kadının kadının iyi olmasının faydası kötü olmasının felaketi ne anlatan bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki: "İnne fujur el-mar'ati facirati." Facile bir kadının fıst fujuru. Yani kötü huylu, edepsiz bir kadının edepsizliği, günahkarlığı efendim. Ne gibidir? tefücür el facilin. Erkeklerden bin tane facilin fıskı kadar şiddetlidir. Onun bir tanesi bin tane erken yapamadığı fıskı meydana getirir. Kadın kötü oldu mu mahvudur cemiyizler. Kadın namussuz oldu mu? Kadın edepsiz oldu mu? Kadın arsız, yüzsüz oldu mu? Cemiyet gider. Bin tane erkeğin yapamadığı kötülüğü yapar. O derecede kötü olur. Buna mukabil aksine ''Ve inne berrel mü'min mü'min bir hatun kişinin de salahı hali, iyi hali olması, ehli namuş olması, hayırsever iyi bir kadın olması, ke amel-i sebi'inle yetmiş Ebu Beşir sırdık gibi sırtlıkın ameli gibidir.'' O kadar kıymetli. O halde bizim elimizi kolumuzu sıvayıp bu kadınların, efendim, Böyle ehli namur, hayır hayır hayırsever insanlar olarak yetişmesine koşmamız gerekiyor. Eğer bir kötü kadın kaçırırsak elimizden, iyi yetiştiremeyip de elimizin kolumuzun arasında sıyrılır ve çamura düşerse bir kötü kadın, bin kişi erkeğin yapamadığı sözünü yapar. Yapar mı? Yapar. Bir tecrübe sahibi. Bizim şimdi şu şu asrımızda, işte gazetelere bakın, istediğim nelere bakın, hmm. hele Allah bir de güzellik vermişse, milyon kere kötülük yapamaz. O bütün güzelliğini açar. Gazetelerde mal bulmuş, gibi onun müstehcen retimlerini basmakta yarışırlar. E, Gece de 60 milyon alır, 80 milyon alır ama ahirette hava alır. Bu dünyada alır. Bu dünyada firavunlar geldi geçtiği hazineler vardı Elinin altında. Karunlar hazinelerinin anahtarlarını bir grup insan ıhlıya ıhlıya taşıdı. Zinediyle böyle kalbinin karşısına çıktığı zaman ah! ah keşke bizim de halimiz karun gibi olsa diye böyle gözleri afallamıştı şatafatından, şaşı artından karun yani ertesi yerin dibine batırdığı zaman Allah Allah demek ki zaten zalim kimselere felah vermiyormuş iflah etmiyormuş zalimler demek ki aman aman vazgeçilirirler. Yere batırıldığını görünce eviyle beraber karunun yerin dibine geçirildiğini görünce o zaman vay dediler. Bir gün önce onun yerine olmayı temenni edenler öyle dediler. Bu paraların kıymeti yoktur. Gözümüzün doyması lazım.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 Ne manaya geliyor? Hadi bakalım, biraz parası az olan. Hadi bakalım, kaymayı, baklavayı, böreği yiyemeyen insanlar. Hayır, sizi de yapın demek olmuyor mu? Teşvik olmuyor mu? O kız anasından, babasından kaçıp İstanbul'a artist olmaya gitmiyor mu? İşte onun sen elinden kaçırdın mı? mi arasından tıba gidip süzülüp kaçtı, gitti mi? Hadi bakalım, toparlayabilirsen toparla cemiyetin ucunu. Cemiyet darmadan gidiyor. Evet, Açık oturumdan yapıyorlar, toplanıyorlar, bilmem neleri topluyorlar, yazarları topluyorlar, bizden çizerleri topluyorlar, ne yazarlar ne çizerler bilmem. Topluyorlar, efendim ne olurmuş? Gençlere soruyorlar, ya sen kime soruyorsun, o ne a? Aklı bir karış yukarıda diyoruz. Gence soru sorulur mu? Efendim bence çıplaklık müstehken değildir. Hıf, <gülüyor> öylefsiz. Sen ne anlarsın, ben çocuk. Aklın başka yerdesin. Bir karış yukarıda. Belki beş karış yukarıda, belki evinde tepesinde. Çocuğa şey sorulur mu? Hadi sor bakalım işini, her her işini evdeki küçük çocuğa sor da yap bakayım. Çocuğun aklıyla, ipiyle kuyuya inilir mi? Gazeteci gidiyor ona soruyor, gel bana sorsana. Sormaz, yanaşmaz, yanaşmaz, sakandayım. Alacağı cevabı biliyor. Gidiyor, nerede kadın kız peşinde koşan bir şey varsa ona soruyor. Tabii o da, efendim işi bozulmasın diye, efendim ben çıplaklığı müsteşerlik sanmıyorum, sen kimsin? Ne oluyorsun sen, ukaya? Bir şey misin yani sen? Ne işe yararsın sen? Bir, bir, bir baltaya sap olabildin mi? Fakülteni bitirebildin mi? Şu bile bir faydalı bir şey yapabildin mi? <gülüyor> Efendim işte insanlar cinsi bakımdan doyurulmadığı için bu memlekette işte böyle bu çeşit yayınlara rağbet fazla oluyormuş filan. Yalnız sen bu cinsiyet denen şeyin, bu nefis denilen şeyin nasıl bir canavar olduğunda haberi var mı? Bu nefse verdikçe de ister bu. Verdik de, de oysa,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 Diyor ki, anamın kötü yola gittiğini gördükten sonra bende ayağım kaydı. Ya öyle anamın, öyle çocuğu olur. Sen kadınları öyle yaparsan, öyle işte bu kadar polisi peşinde koşturan bir sapık çıkar ortaya. Anasının, kız kardeşinin yanlış yola gittiğini görmüş. Ondan sonra o da sapıklı yolu şey yapmış. E ne olmuş sonra? <gülüyor> Televizyon çalarmış, video çalarmış. Televizyonun, videonun, <gülüyor> filmlerini çalarmış. İlk önce o müstexten filmleri kendileri seyreder, kendisi seyredermiş.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 Kendi ağzıyla nasıl yakalanıyorsun? Kendi mecmaya yazılmış. Osmanlı'yı seks mahvetti. Peki sen niye seksi şimdi körüküyorsun? Seksüel yayınları, porno yayından niye sen körüküyorsun? Sen o işi bilmişsin. Şimdi ondan körüküyorsun. Efendim filanca profesörü sorduk da işte bilmem 20. asırda gelicilik mi? İlerilik. Sen susun. Gelicilik, ilericilik, ilericilik hiç senin yaptığın şeyle ilgili değil. <gülüyor> Neyse. evlatlarımızı güzel Müslüman kadın yetiştirir kız evlatlarımızı, Müslüman yetiştirir iyi yetiştirirsek 70 tane sıddık gibi Ebu ve sıddık gibi onun gibi böyle imanı sağlam insan gibi iş yapar. Neden? Hayırlı evlat yetiştirir. Namuslu evlat yetiştirir. Vatana, millete, dine, imana hayırlı tokunan insan yetiştirir. Onu kötü yetiştirirsen ne olur? Kötü yola çaparsan ne olur? Bin tane erken yapamayacağın zarar yapar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 kadınlarımıza İslam'ı öğretecek. Kadınlarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Kadınlarımıza hadisi şerifleri öğretecek. Bak şurada biz şu tarafı kadınların dinlemesi için yer yapmasaydık gelmezdi gene. Kadınlar Biz orada kaloriferli yer yapsık ki kadınlar da duysun diye. Yan taraf. Ne var? Bir şey yok. Hiç de düzgün bir çalışma yok. Zavallı kadıncıklarımız kocası ölürse dur kalır kimse bakmaz. Bu yaşlılara bir bakacak yer lazım değil mi?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 Yüzüm yok. O namaz başı ötesi en güzel örtündür senin. O güzel tesettürün en güzel kıyametindir. değil, en, en güzel süs ziyatin delseni. E efendim işte ben süsenmeyeceğim. Efendim dışarı çıkmayınca işte evde kalmak falan. kalmazsın ya. Böyle şey olmaz. Arayıp bulurlar. Altını nasıl geldin altından kazıp arayıp buluyorlar. Elması nasıl arayıp buluyor? Böyle arayıp bulurlar. Ben sokaklarda gezen, dairelerde çalışan. Çok kadın bilirim evlenememiştir. Çok kadın bilirim bak. Allah'ın hikmeti. İlkokuldan ayrılan çocuk kadın evlenmiştir de dairelerde okuyan evlenmemiştir. Evlenememiştir, koca bulamamıştır. Çünkü itimat etmemiştir kadın şey adam. Ya benden evvel başasıyla konuştuyla demiştir. Konuştuysa demiştir. Varmamıştır bir yanına. bunları anlatmamız lazım. Güzel numuneleri ortaya koymamız lazım. Yaşlı aklı başında Efendim, insanların bunlara güzel şeyler öğretmesi lazım. Sonra bunlara hanım hanım ev işini, dikişini, nakışını öğretecek müesseseler kurmamız lazım. Yani bu kadınların yükselmesi için, gelişmesi için, bu böyle Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde söylediği asil Hazreti Fatıma'ların yolunun yolcuları olması için, cennet kadını olması için bize büyük hizmet düşüyor. Çok büyük hizmetler düşüyor. Şimdi bizim elhamdülillah bir vakfımız var. Geçen gün hoca efendi, kardeşlerimizle oturduk. Bu kadınlara ne yaptık, ne yaptık, ne yaptık. Üzülüp bir şey yapalım yani. Doğru düzgün bir çalışma, doğru düzgün bir imkan gösteremedik yani. Ama göstereceğiz inşallah. Bu büyük büyük bir ihtiyaçtır. Bu bir şey yapacağız. Çünkü iyi iyi er, iyi adam, iyi annen evladı. Oradan gelişir. Kötü, Gençisi sapık bilmem ne işte o kadının çocuğu olur. O kadının çocuğu öyle olur. İşte gazetede. Işte. İsterseniz getiririm. Fotokopisini bir dahaki hafta Böyle yayarım şuradan bu duvardan karşı duvara kadar fotokopileri yapıştırırım buraya görürsünüz. Kötü kötü demirden iyi kılıcı kim yapmış? Demircisiz. Sakın ha haram yedirme. Aman evladına aptesiz süt verme. <Gülüyor> Aman evladının Ömer'in şeyine dikkat et. Kitaplara yazılmış bizim büyük mezhep alimlerimiz, büyüklerimiz talebeyken çayıra oturmuş kitabı açmış derenin kenarında ders çalışıyor. İlim, din ilmi çalışıyor. Derenin üstünden bakmış böyle bir elma yavaş yavaş akıp gidiyor. Suyla beraber. Aa, ne güzel elma düşmüş. Almış sudan gidiyor çünkü. Hak bir ısırmış. Sonra önüne demiş ki Aa, ben bunu ısırdım ama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 Adam bir bakmış Allah Allah bu zamanda yani böyle bir çocuk bu kadar namuslu haram helallı düşünen bir insan efendim aklında hemen bir oyun gelmiş aklına, demiş helal etme. Şartım var demiş. Dilemiş her şartınıza razıyım boynunu bükmüş. Ne yapsın? Helal edecek. Bir kere ısırdı ya nefse uydu bir kere bir hata işledi ya helal ettirdik. Ben demiş kör, kötürüm, topal efendim sağır bir kızım var demiş onu alacaksın demiş evde demiş. Kimse almaz onu demiş hem kör, hem kötülüm hem topal, hem sağır, her türlü arızası var, onu alacaksın. Ne demiş. Ne yapsın artık, elmayı ısırdı, helal ettirecek. Düğünleri olmuş, hiç görmedi kızı. Kötülüm topal, sağır bir kızla karşılaşacak. Bir de bakmış ki karşında bir dünya güzeli. Dönmüş geriye. Hı. Çıkmış kayınpederin karşısına demiş ki, bir yanlışlık oldu galiba. <gülüyor> demiş, hani kör olacaktı, kötülüm olacaktı sağır bir şeydi söylediğiniz evladım demiş. Benim ona kötürüm dediğim haram yere yürümedi bu ayakları. Benim buna kör dediğim bu harama bakmadı bu kızcağız. Haram namahrem sözü duymadı bu kızcağız. Onun için öyle dedim, Kinaya söyledim. O dediğim kızdır demiş. Yanlış yok. Hadi evliliğiniz mübarek olsun demiş de o aileden İmam-ı Azam doğmuş. Öyle öyle olursa öyle ailelerden öyle insanlar da var öteki türlü ailelerden de gazetelere malzeme çıkar Allah bize evlatlarımızı şu ahir zamanın fitrelerinden korumak nasip etsin güzel yetiştirmek nasip eylesin yinene fukara el Müslimin yüzef ne Kemal yüzef full hamam bu ve yukarıkıfolsa Vallahi ma en Muhase bu birhi Fe yekulullahu azze ve celle sadaka ibadi feyedhulun el cennete kabla en nasi bi sem'ina <âma> amah. Taberani'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif fakirlere müjdeli. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne fukara el muslimin müslümanların fukarası yoksulları fakirleri yüze fune ve au yedifuna kema yeziful hamam. Kuşların böyle süratle uçuşup koşuştukları gibi koşuşurlar. Nereye? Cennete doğru koşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlara denilir ki <gülüyor> ya o hesap için durum hesap var, kitap var, mahkeme-i kübra var defterler açılacak, günahlar, sevaplar tartılacak. Durun hesap için. Onlar hızlı hızlı gidiyorlar. Uçar gibi, kuşlar gibi gidiyorlar. Durun. Teyekulüne vallahi ma tereknâ şey ennuhâ sebûhî. Hesabı yapacak bir şey bırakmadık dünyada. Bir şeyimiz yoktu ki. Elimizde bir şeyimiz yoktu. Ömrümüzü Rabbimizin ibadetine tahsis ettik. Para toplamadık. Gelene harcadık. Bir hesap edecek bir şeyimiz yok ki. Helerden kazandık. Hayırımızı senatımızı yaptık. Geride bir şey bırakmadık. Bir hesaplık bir şey yok. Feye kurulullah azze ve celle aziz ve cevil olan allah Teala Hazretleri meleklerine buyurur ki sadaka ibadi. Okullarım doğru söylediler. Bırakın onları.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 Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şerifinde şunu anlatmaya çalışıyor ki, rızık nasıl olsa gelecek, iyi yoldan etmeye çalışın. İnsanın tespitten dolayı günah veya sevap kazanacak. Ona dikkat etmesi lazım. Rızık nasıl olsa gelecek, Efendim ama iyi yoldan, helalden gelmesine dikkat edin. Şimdi, geçen gün kanaat sözü üzerinde düşündüm. Kanaat. Kanaatkarlık. Emin olun, yıllar yılı bu kelimenin manasını anlayamamışız kardeşlerim.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 İnsan buna kanaat getirebiliyorsa, içinde, tamam Allah rızkımı bana gönderecek, yaratmış, rızkımı da verecek, işte o kanaat gel insandır. Allah'ın göndereceğine, şey yapacağına kanaat getirmez de, ben şunu elde edeyim yoksa aç kalırım, açık kalırım, o da haris adamdır, muhteris adamdır. Korkma, kanaat sahibi ol ki Allah vaadinden etmez Allah vaadini yerine getirir, seni aç açık aç, bırakmaz. Hocaların hepsinin açlıktan ölmesi lazımdı. Dünyada hoca kalmaması lazımdı. Hiçte öyle olmamıştır yani. Hiçbir zaman öyle olmamıştır. Allah'a kanaatini denemek için çöle gıdasız, yanına su almadan çıkmış gitmiş insanlar vardır. Yani rızkı nasıl olacağını diye. Rızık onlara da gelmiştir. O bakımdan helalinden isteyin. Bilin ki sizin rızkınız da sizi arayıp duruyor.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 haramdan kazanmış olursunuz. 500 lira gelir cebinize haramdan gelir. Hayır derseniz harama oradaki bu sefer dolaşır sağdan gelir. Mecbur ama helalinden gelir bu sefer. Meşru bir şey olarak gelir size. Bu böyledir. Yani bu bir manevi kanundur, kaydedir. Ayetler de hadisler de bunu böyle bildiriyor. Bu hususta kani olun. Muhterem kardeşlerim, vakit dolduğu için sözü fazla uzatmayayım. Biz İslam'ı yeniden öğrenelim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 hasılı, huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüze ak, anlı açık kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bu esra ve suretil Fatiha. <Gülüyor> Allah hakkı hamdih, nameduhu bî jami' mahamidi, Lâhu l-hamdu kana yemberi l-jalali vêjihî ve l-azî mûslâni. Bâl salatu ve selamû ala khairi xalqihî, sîyî dinâ muhammedû ve alihî ve çapîhî âjma'în, zeman ya ya ya Acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, okumuş olduğumuz ilimleri, müzakereyi, ürünümüzü, hatme hacagârımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim hatimlerini, zikirlerimizi, tesbihatımızı Ya Rabbi, lutfunla, keremine kabul eyle. İkramına, ihsanına, evtâfına vesile eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru, mesubatın mislini Evvelen ve haseten şu mübarek Cuma akşamında Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyledik. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmetin fesada uğradığı zamanda Efendimiz'in sünnetine sarılanlara, Şehit sevapları vaat olunmuş. Bizi o sevapları alanlardan eyle. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Ümmetine hizmet edenlerden eyle. Ümmeti Muhammed'e faidili olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in pâk temiz ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Zâir Enbiya ve Mürselîn ve cümle Evliyaullah ve Mukarrebînin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah ve Resey-i Enbiya, Saadat ve Meşahituruk-u Aliye'mizin ervahına <gülüyor> hediye eylelik vasıl eyle. Amin. Himmetlerine, teveccühlerine bilden nail eyle. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın ruhlarına ikram eyle. Şu beldeleri hethetmiş olan Fatih ecdadımızın, gazilerinin şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Hayratu hasenat yapanların ruhlarına ikram eyle. Bu beldede metrum bulunanların ruhlarına ikram eyle. Beldemizin medarı, iftiharı, evriyaullahın, Hacı Bayramı Veli'nin ettiğin Sultan'ın vesaire evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu mübarek cuma akşamında şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarımız şu hediyelerimizden hissedar ve memnun ve mesurur eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle. Amin. Derecelerini ve derecelerimizi daha yüksek eyle. Amin. Tevfikını bizlere refik eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahm Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Ay her işlerimizin önünü, sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlerin nusretinle teyit ve takviye eyle. Amin. Ya Rabbi, bize rızanın yollarını ilham eyle. Amin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bize tevfikini rafik eyle. Amin. Ya Rabbi, iman, iman ile, Kur'an ile yaşamayı nasip eyle. Amin. Efendimizin sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e faydalı işler yapmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmet Hümmet-i Muhammed'i aziz eyle. İstilaya uğramış Müslüman beldeleri kurtarmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi mazlum mağdur esir kardeşlerimizi esaretten zazilden zulümden halaz eyle. Ya Rabbi senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Ezansız yerlere ezanları götürmeyi nasip eyle. Senin dinini en güzel şekilde tebliğ etmeyi nasip eyle. Vazifelerimizi güzel yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi bedenlerimize sıhhat-ı afiyetler ya Rabbi cümlemizi helal, pak, temiz tıp kazançlar ile merzuk eyle. Ya Rabbi bizleri haramlardan pak eyle. Ya Rabbi helal kazançlarımızla senin yolunda hayratu hasenat yapmamızı, sadakayı cariyeler yapmamızı, senin yolunda malımızla canımızla cihad etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi son nefeste buyurun. Eşhedü. ile Kur'an ile Resulullah'ın cemalini göre göre cennetteki köşklerimizi, makamlarımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi bizlere nasip et. Ya Rabbi kabirlerimizle cennet bahçeleri eyle. Bizleri cehenneminden uzak eyle. Cennetine ilk giren bahtiyarlarla bizleri de dâfil eyle. havuz Kevser'in başında şu mescitte toplandığımız gibi bizlere haşru cem eyle. Efendimizin meclisinde böylece toplanmayı nasip eyle. Ya Rabbi maniba kemalini gören bahtiyarlara bizleri de eyle. Hürmeti esma ikel hüsnâ. Ve Habibikel <Sessizlik> Müjdeba Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti Leyletil Cumaatil Garra ve bi hürmeti Esrarı <Sessizlik> Sûretil <Sessizlik> Fâtiha.